Modern sabahlar. Modern sabahlar. Şimdi güzel şarkı Allah için buna da bir şey yapılmaz Oktay. Bakayım. Bakayım valla yapılmaz. Ama şey yaparım ben bunu çalarım bir daha London Colling. Colling. Colling. Ben seni tanıyorsan Fahir. Çalarsın. Sen çalarsın. Çünkü sen beni tanıyorsan. Ben de senin hesabına güvenirim sen Oktay. <gülüyor> Bak mesela ben benim sözüme güvenirim. Senin hesabına güvenirim. Ege'nin de çaldığı müziklere güvenim. <gülüyor> sevgili dinleyiciler günaydın. Modern sabahlar başladı. Ay günaydın sevgili dinleyiciler. Siz de biz siz, de... siz de bize güveniyorsanız buyurun beraber saat 10'a kadar burada beraber siz takılalım. Bizim neyimize güveniyorsunuz? <gülüyor> Evet bugünkü yarışma sorumuz bu. <gülüyor> yok yok böyle Yarışmaya bir yarışma. Yarışmaya erken başlattık ki yarışma değil bu. Lütfen Fahir. Yalnız o bir insanoğlunun gelebileceği son nokta galiba. Kendi kendinin sözüne güvenmesi. Yani, yani o yüzden yine <gülüyor> aramızda en şanslı <gülüyor> sensin Fahir. Ben, kendi, ben kendimin sözüne güvenirim dedin ya. Evet. O bir insanın başına gelebilecek. En güzel şey. Ya da varabileceği son nokta. Ay zirvelerde. Daha Zir ne, ne ister yani hayattan bir insan? Ay. Sözüne güvenmek dışında. Ama şimdi dedim ya Ege'nin de çaldığı müziklere güvenirim. Ben daha ait birkaç kişi tanıyorum böyle Ege'nin çaldığı müziklere güvenen. Hepinize günaydın. Sen sondan bir önceki son. Yani son son, sondan bir önceki son. Yatacağız kalkacağız. Yatacağız kalkacağız. Haydi bakalım 2015. Ee, belki de yarın yatmayacağız. Yani böyle bayağı da geceyi ayakta geçireceğiz. Onu da bilemeyiz. Ee, son salısını yaşıyoruz 2014'ün. Hepinize hayırlı uğurlu bir salı temennisiyle başlıyoruz programımıza. Ne kadar güzel. Her zaman hayırlı perşembeler bilecek halimiz yok. Bazen, Bazen de hayırlı, hayırlı salılar dilemek lazım değil mi? Biz e, ayın birinde yayında mıyız? Biz ayın birinde mi maaş alıyorduk Oktay? <gülüyor> Ay pardon onu başka <gülüyor> zaman söyleyecektim. <gülüyor> Değiliz değil mi ayın birinde? Neyin? Ayın birinde yok canım. Yani perşembe günü? Ne perşembe günü komple e, şeyiz. Herkese istirahat veriyoruz bir Herkes gün. Herkes ee, empanadas diyor değil mi? Empanadas tabii. 2015'in ilk günü empanadas diye geçer. Şu yılın ilk gününde hiç kimsenin çalışmaması ve yılın öyle başlaması ne kadar güzel. Ne kadar güzel değil mi? Hakikaten. Direkt verimi arttıran bir şey. Yani <gülüyor> bir 2015 gün. bayağı verimli başlayacak öyle <gülüyor> sonraki gün için en azından. Ee, dışarıda güzel bir yağmur. Dışarıda güzel bir lodos. Güzel bir yağmur. Soğuk Eziyor. Eziyor yok. Soğuk değil. Biraz Lodo... soğuk da kırıldı. Lodos sıcaklık getirir biliyorsun. Yani e, bu arada Türkiye'de birkaç yere kar düşmüş. E düştü diyorum. Mesela Eskişehir e, gelinliklerine büründü diyorlar. E, sabah sabah onlara da bir güzellik oldu. Bütün eskişehirlere de buradan e, yine bir hayır temennisiyle başlayalım. Ne kadar hayırlı bir salı bugün. Başka nerelere düştü? İstanbul'a düştü mü kar? Oraya da düştü galiba. İstanbul'da da yoğun yağmur varmış dün. Yoğun yağmur, bazen kar, yüksek kesimlerde kar. ben söyleyeyim, boğaz trafiği, tampon tamponu trafikte devam ediyor. Köprü trafiği aynen... Aynen abi demişler. Aynen o şekil devam ediyoruz. <gülüyor> ne kadar güzel. Ve Bursa. Ve Bursa'mız. Ee, Bursa. Bursa'mız güzeldi. Büyükşehir Belediyesi hayvanat bahçesinde e, nereden anlaşılıyor Bursa'da hava sıcaklığının gerçekten düştüğü? Bu hayvanat bahçesindeki... E, Hayvanlardan. E, özellikle ayıdan. Evet. Çünkü orada bakacağım birkaç tane hayvan var. Onlara bakarak durumu özetleyebilirsin. Ee, Öyle meteorolojiden falan bilgi almaya gerek yok. 17 yaşındaki bir dişi 14 yaşındaki de iki erkek ayıdan oluşan bir aile var. Resmen ergen ayılar bunlar. Ee, bilmiyorum ki ayıların ortalama yaşına ortalama yaşı 3 <gülüyor> 3 <Üç, üç. gülüyor> <Çok> olabilir. <gülüyor> Vallahi ayılar benim bildiğim bize yakın. Yani biz bizi şey diye baz alabilirsin. 60 70 yaşı mı ayılar? Vallahi bence yaşar gibi geliyor. Şöyle bir bakıyorum da niye yaşamasın ki? Bana direkt yaşar gibi geliyor Gerçi onları kış uykusu sayılıyor mu ya? Kış uykusu sayılmaz tabi onlar şey diye. Sayı, sayılıyordur canım ya. Niye sayılmaz nokta? Bir de onlar mesela yazın gece uyuyor mu ayılar? Yoksa bütün bir yıllık uykusunu kış uykusunda mı alıyor? Hayır canım yazında uyuyor. Gayet güzel y bir yazında uyuyor. yazında uyuyor mu? Küfür küfür eserken horul horul uyuyorlar. O zaman yaşıyordur ya. O tabii zaman canım. insandan insandan fazla yaşıyordur. Vallahi yani. iyi çok yaşıyor. uyan iyi yaşar. İyi iyi yaşıyorlar hatta. Senden benden iyi yaşıyorlar Oktay hiç o kadar üzülme yani. Valla bak yani isimleri yok şimdi bu Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki ayıların ama hı hı. E, ayıların ikisi şimdi özel barınaklar yapılmış e, Hayvanat Bahçesi yönetimi tarafından. Genç odası mı? Bu ayı. Barınak dediğin 14 yaşında iki tane 17 yaşında artık demişler siz şey oldunuz odalarınızı <gülüyor> ayıralım. Bir evet, erkenç odası hediye etmişler. Bir muz, Marka veremiyorum ama var yani. <gülüyor> muz yapıştırmışlar. Bir tanesini çilek, bir tanesini kiraz. Ay ne kadar güzel. Böyle hepsini değişik değişik odalar yapmışlar Fahir. Ama beğenmemiş ayılar. Vallahi Demek kendi... ki zevklerine göre döş etmemişler. Hep ebeveynler böyle yapıyorlar. Kendi zevklerine göre döşüyorlar. Halbuki orada artık ergenlerin de şey... Poster asmalarına izin vermişler mi? Poster Teşekkürler Oktay. Valla programın başında hemen sonuna geldik. Yılın son posteritesi de Oktay Demirci'den gelmiş olsun. <gülüyor> Aaaa şey Bilal işler... rüyasında görmüştün Hayırdır inşallah Beni görmüş Ha. Demiş ki ee, Dün gece rüyamda gördüm Eşinle Kraliyet Ailesi Noel Partisi'nde ne giysek diye tartışıyordunuz E belli Oktay Bizim derdiniz. sırf tartışımadır zaten efendim <gülüyor> Beyaz gömlek ondan sonra senin geçen nişana giydiğini giy işte ya. Aa, ama evet o kraliyet benim normalde o nişana giydiğim kıyafet. Tam kraliyeti. Çok önemli bir nişanlı fahir. Evet. Ee, o kıyafet e, kraliyet ailesi. 40 yaşında arkadaşların nişanlanıyor gün, ne daha. kadar güzel yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> nişana gitmek ne demek ya? Niye ya? Yani 40 yaşında nişan yapılınca git tabii yani arkadaşının nişanına da nişan yapmak. yani hiç hiçbir nişana gitmedin diye tatlı bir şey var. Merak Kıskançlık var. var tamam. Çünkü o gece mesajlarla şey yaptım. Beni yani boğdun resmen evet. o nişan anını da ben şey yapamadım yani. Yaşatmadım da. Yaşayamadım ben. yani. Nasıl gidiyor? Hayatta benim beğenme bensin. falan filan diye. Vallahi şahane geçti. Tabii ki ben o nişana hiç laf söylemiyorum ama bana değişik geliyor. Yani Oktay hani düğüne gittiğinde bile bazen şey yapabiliyorum. Hani artık hani senin yaşındaki arkadaşlar. Ne bileyim artık ikinci, üçüncü evliliklerini yapıyorlar ya. Evet. Senin o beşinci kez evlenen arkadaşın var falan. Nişana gidince insan tabii yani. Yavaş yavaş abi. Yavaş yavaş abi. Her şeyin bir hazırlığı var. Ben de bir söze katılacağım. <gülüyor> Çok güzel olur. Valla bulabiliyorsan. İnşallah bir yani bir davet ederlerse bir söze katılmak istiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ee, öncelikle rüyan, rüyanız hayır olsun diyor evet. Hanım. Ee, rüyada kraliyet ailesinin Noel Partisi'ne davetli olmak... Ee, Yılbaşı ikramiyesinden Murat, daha abi, vallahi, hakikaten. <gülüyor> Murat'tır derler Aldınız için. değil mi biletinizi ondan sonra şey olmasın Evet ben aldım Dinam da almış yani Siz ayrı ayrı mı alıyorsunuz aile gibi almıyor musunuz Aile gibi almıyoruz Biz aile gibi alamadık Hayır, Hiç bunca senedir ya öyle şey vardır ya ne bileyim. Aile gibi alıyoruz şansımızı katlıyoruz Hayır evet. İki tane alıyoruz abi. Aa, ee, bilmiyorum bizim öyle bir şeyimiz yok. Ortak da mı alalım diyorsun? Ki, ya bir ortak alın canım ama kime çektireceksin? Kim çekecek onu? E mesela biz de kolay biz atlasa çektiriyoruz iş kolaylaşıyor. <gülüyor> <gülüyor> atlas bir gün bizde kalsa ya bir şey için lazım Ay, tamam vereyim sana ee, kendi barınaklarını kendileri kazmış bursadaki ayıcıklar çok güzel herkes kendi barınağını kendi kazacak <gülüyor> valla beğenmemişler ondan sonra çıkmışlar doğal alana bir normal bu işte odalı odalı yerleri varmış hmm. kapalı bir de doğal ortamları varmış doğal ortamlarda eşmişler eşmişler şey toprağa e, e, hayvanat bahçesi yönetimine tepki bu tamam Ondan sonra çıkan toprağı böyle bir şey yapmışlar, böyle öbek öbek yapmışlar, hiç O minnoş. Şu anda inlere inimiz hazır demiş. O. Ona da in deniyor, değil mi? E in denir, ayının ini olur. Niye ayının burada bize halıya bir derisi onlar inder. ne bileyim ha? <gülüyor> Niye ayının barınağınız ay var? Sadece ayının, ayının ki değil canım. Niye bir de köpeğim var kulübe. Başkanınız kim? Hadi kulübesi olur, ayının ini olur. Maymunun nesi var mesela? Maymunun da vallahi bir dubleks şeyi var herhalde. Dubleks dairesi var. Bir de onun yazdığı var Göcek'te. Maymunun mu? Hı -hı. Sen bakma onun maymun gibi gözküne. Oho onlar var ya zaman içerisinde hayvanat bahçesinde bunlara verdikleri bozuk paraları biriktirip almış Göcek'teki evi. Göcek'te mi ya? Göcek'te evet. yazdıkları var. Oktay senin hmm. haberin yok. Ben yani bir yazdığı olduğuna ikna oldum da Göcek'te mi ondan emin Maymunlar cehenneminden kaçış 3 orada başlayacak. Göcek'te başlayacak zaten. O zaman ee, aman dikkat diyor sevgili dinleyicilerimize. Aman Göcek dikkat diyor. Oktay Bey aman efendim demek ki bu hayvanlara şey yapmayacağım. Bıraksın kendileri karar versin ya. Tabii canım sorsunlar. En fazla bir bir bilene sorsunlar. Bir kura çektirsinler, bir şey yaptırsınlar. İyi, kura mura derken London Calling'e ayıp olmasın ben onları bir şey yapayım ya. E, sevgili Clash, onlara bir ayıp ettik çünkü demin. O ayıbımızı bir özürle beraber şey yapalım. Tamam mı? Ondan sonra da reklam falan fıstık derken koca kafalı arkadaşınız da gelir herhalde. Değil mi? Hadi bakalım. Hadi herhalde. Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar 8.46 oldu saatimiz sevgili dinleyiciler. Modern Sabahlar devam ediyor. 30 Aralık 2014 son salısındayız. 2014'ün e, güzel... Ama kimselere söz vermeyin diyoruz. Vermeyin, vermeyin. Güzel bir haberle ben hemen devam etmek Buyurun, istiyorum. Buyurun Ant Sekban desem sana bir şey hatırlatır mı? Bir alayım. Ant Sekban. 3 ee, gün önce e, evinden okuluna doğru şey daha doğrusu okuluna Aa, evine gelirken evet. e, ortadan kaybolmuştu. Tamam, Bugün evet. gazetelerde de var ama son dakika gelişmesi Ansekban e, jandarma tarafından e, ailesine teslim edildi. Yani bir kaçırılma hadisesi var ama tamam. detayları çok fazla bilmiyoruz. İçimizde rahat etti hakikaten 16 çok yaşında haber, pırıl pırıl. Evet. gençcik bir delikanlı. 3 e, gün yaşadıkları şey ne derler kabus. eziyet kabus. Nihayet sona erdi. Bu güzel haberi de paylaşmış olalım. Ha, çok güzel, ki, çok güzel yaptın Fay. Bravo. E, gel, diyorsan başka olaylar olmuyor mu? Neler oluyor neler bitiyor dünyamızda? E, birkaç tane şey var hemen e, onları belirteyim. E, erkekler aman bizi e, iyi dinlesinler. Fransız uzmanlar ki genelde bunu İngiliz uzmanlar araştırır. Ee, bu sene e, Fransızlar araştırdı. Fransız uzmanlar bir şey araştırdığı zaman şöyle durup bir dinler. Evet, vallahi öyle. Çünkü Fransız uzmanlar farklı yemek tercihlerinin erkeklik hormonu testosterona etkilerini inceledi. Bir de doğru söyleyeyim onu testosteron, testosteron. Testosteron, evet. Yavaş söyle ama doğru söyle Fatih. Evet, yavaş söylerim ama doğru söylerim. Baharat seviyesi yüksek, acılı yemekler yiyen erkeklerin bu seviyeleri, tekrar söyletmeyin bana, az önce defalarca tekrar ettim. Evet. Ee, diğer katılımcılara oranla, hangi katılımcılara efendim? <gülüyor> Yemeğe katılanlar efendim. <gülüyor> diğer katılımcılara acısız oranla. Yiyenleri. Evet acısız yiyenler Acılı yiyeceksin arkadaş. Seviyeni yüksek tutmak istiyorsan atacaksın ağzına bir cim biber. Bak bakalım ondan sonra neler oluyor. Yükse, yükseltiyor muymuş? Of tavan tavan zirve zorluyormuş yani bayağı iyiymiş. Yani aslında afrodisak etkisi var da diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Seviyenizi yükseltir bir üst seviyeye taşır. Hani adam gibi adam mı yapar? Tabii ki hayır ama sizin testosteron seviyenizi diğer erkeklere nazaran zirvelerde dolaştırabilir. Bu da sizin farkındalığınızı arttırır. O da ayrı konu. Çok güzel açıkladın gerçekten. Yani ben bu araştırmayı yapan uzmanların bilim insanlarının bu şekilde açıkladığına inanmıyorum. Vallahi yok. Ben hani yorumluyorum tabii ki şey yapıyorum. Özümsüyorum, yorumluyorum, okuyorum, okuyorum, araştırıyorum. Şey vermişler mi? Acının çeşidi olarak bir şey vermişler mi? Mesela tarçınla da acıltabilirsin bir şeyi. Acıltmak mı? Zencefille de acıtabilirsin. Zencefille de acıltabilirsin veya e, kırmızı biberle de. Valla ben size kırmızı biberden taviz vermeyin derim şahsen. Neydi acı birimi? Acı birimi mi? Ons. Ay yok o altın birimiydi. Neydi acı birimi ya? Acı birimi. Kelvin mi? Kasperski diye isim geliyor. Kasperski. Olamaz. Kasperski bir şey değil miydi ya? Kasparov ol olamaz. Kasperski şey değil miydi ya? Hı -hı. Security programı. E Security Söz konusu güvenlik olunca Hayır, çünkü İngilizceye geçen şey İngilizce ver. Security değil miydi ya o Security guard evet abi Abi ee, security guard e, ya o, o öyleydi Kasparov adamdı Adam gibi adamdı ee, Acının şeyi neydi ya Kas Acının birimi neymişti ben acının birimini vallahi bu yaşıma geldim. Yani şey olabilir. Anam acı acı. Oho, oho, hayvan gibi acı mesela bu bir acı birimidir. Evet, acıyla mücadele diye bir belgesel seyretmiştim ben. Fail oradan biliyorum. Acıyla mücadele acıyla mi? Mücadelede mesela su falan yalanmış. En güzeli ekmek diyorlar. Ekmek olabilir, yoğurt olabilir, ekmek domates olabilir. Evet doğru vallahi yo ama yoğurdu çok şey yapmıyorlar ya. Yoğurdu da üfleyerek yemek gerekiyormuş Niye orada. Yedi acı bir mi onu ben bakayım da. Bir onu, bir ee, onu bir araştıralım. Kas. Onu bir araştıralım. Onu bir araştıralım. Onu bir araştıralım. Peki yılbaşı tavsiyelerini de bulunalım. Çünkü yılbaşı önümüz yılbaşı. Hakikaten yarın yılbaşısı. Ee, başında genelde yüksek enerjili ve yağlı besinlerle alkol tüketildiğinden ötürü Aman dikkat diyoruz. Aman diyorlar ertesi gün bol bol ne alın ee, Ertesi gün bol bol su Su Bravo Oktay Bey Hakikaten yıllara e, meydan okuyorsunuz ee, Önce bir banyo yapın Ilık bir duş Ilık bir duş Arkasından abanın Ondan Suya abanın daha. Ve uyanınca açık havada yürüyün Suya abanın Ama açık havada şimdi suya abanıp yürüdüğünüzde ne olacaksınız ee, Sıkışacaksınız Küçük kabahate sıkışacaksınız Yakınlarda bir şey olmasına dikkat edin diyorum. O kadar koca koca adamlar, insanlar ondan sonra anam falan diye böyle sağda solda dolaşmasın. Bir de biliyorsunuz soğuktan sıcağa girince insanda böyle bir şey etkisi yaratıyor. Gözlükleri bu. Sıkışma Yok sıkışma etkisi yaratır. <gülüyor> Ben herkesi kendini Sıkışık gelin derler ya doktorlar He. işte ultrason falan çekildi, çekileceği zaman. Onu söylediğin anda insana bence sıkışıyordur zaten stresler. Nasıl <gülüyor> geleceğim sıkışıp gelip diye. <gülüyor> ne kadar sıkışayım? Onun da bir birim olması lazım. Üç birim sıkışın. Ercan Bey acı birimi şu demiş. S-H-U. S-H-U. Şu diye okunur Ama doğru. O benim söylediğim o değil ya Kasparov gibi bir şeydi benim bildiğim. Doktay ben... taktın Kasparov'a sabah sabah evet, Kasparov. Kasparov, ne? Kasparov. Rus birimi mi bu? Şey istedi. Onların para birimi var. Ruble ben o olur mu? <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? Ruble olur mu? <gülüyor> ruble değil ya başka bir Bildiğim şey. Bildiğim çünkü tek Rus birimi ruble. Ya bu ne kadar çok şey dikkat edeceğiz Fahir ya. Aman dikkat diyoruz. Aman dikkat diyoruz. İyi ki bir yılbaşına giriyoruz ya. Bu yılbaşının boş olduğunu mu gösteriyor acaba bu? İçeriği Fakat. mi? Hmm. Ama içeriğini dolduracak olan sizlersiniz. Beklentinizi yüksek tutmayın. Düşük beklenti üst seviye eğlenceye neden olur. Allahım neler söylüyorum ya sağlı sollu, ya. sollu geliyorum Nasıl ya hiç yılbaşı gecesini abartmayın çok kötü geçecekmiş gibi düşünün iyi geçtiği her dakika sizin yanınıza kar kalmış dakikalardır onu da ihmal etmeyin zarardan kar diyorsun yani. zarardan kar edin ee, gerçek aşk ölçer o zaman sen ölçü birimlerinden gidiyorsun evet. madem öyle gerçek aşk ölçer adlı Japon icadından bahsetmek farz oldu öyle bir şey mi çıkarmış tabi gerçek aşk ölçer adlı Japon icadı sütyen yani Sütyan Kadının kalp atışlarını ölçüyor ve ona göre akıllı telefondaki uygulama sayesinde bu bir aplikasyon aynı zamanda. Kadının gerçekten karşısındaki kişiyi isteyip istemediğine karar veriyor. Eğer ateş bacayı sarmışsa yani kalp atım ritim veya da ona ne diyoruz? BPPBP ona bir şey deniyor ya. O birin belli şeyi geçtiği dakikadan itibaren sütçene sinyal gönderiyor. Sinyali alan sütyen de laps diye sen. Ben bu kadar karışık bir şey daha önce hiç duymadım. Ya işte konuşuyorlar mesela. Üç kere bak, üç kere ya da dört kere dif aldım. Yani bu kadar karışık bir şey. <gülüyor> hiç ama bir kere daha anlattım. Ben anlamadım. Bir aplikasyon dedim. Ben aplikasyon bir dedim ben onu aplikasyonun adı zannettim. Yok yok Sütyan, e, Sütyan bildiğim Sütyan. Yani böyle pazarda da satılıyor ama bir küçük aparatı var kilit aparatı ee, üstünde manyel veren yani sinyal veren bir e, cihaz var aynı zamanda bu ölçüm yapıyor. Telefonlu aplikasyonu indiriyorsun. Kadın mı indiriyor o aplikasyonu? Bence indirse iyi olur. Hayır ne saçma bir şey erkekte mi oluyor o aplikasyon? Hayır, Hayır O aplikasyon o kadının o çamaşırının şeyinde nasıl bağlantı kuruyor? Hayır. Çeşit çeşit soruların Şeyle canım var var aman. Dediğim ee... gibi dört kere div aldım. <gülüyor> Ona ne deniyordu? <gülüyor> ne? Şöyle zigzag şeyi var ya. Kopçak. Yok be, ne? telefonda şeyle Bluetooth, Bluetooth ne deniyordu? Şöyle sinyali var diyorum, böyle işareti gerek var ya. Gerek tekstil, gerek teknoloji dünyasında <gülüyor> hakimiyetimizi fark etmişizdir herhalde sevgili Şimdi ]ciğim. Bluetooth teknolojisiyle Sütyen'deki şimdi şey cihaz telefon yani cihaz dediğim telefonun aplikasyonunu indirdin. Tamam. Sütyen aplikasyonu, tamam mı? Tamam, anladım. Sütyenini Buraya taktın. Buraya kadar anladım. Sen abi. şimdi bir kadın mısın, tamam mı? Bak sen anlayacağın Sütyen şey. Sütyen kullanan biri olmana gerek yok bu aplikasyonu indirmeye. Kabul ediyorum. evet. Sen sütyenini taktın nokta. Benle görüşeceksin. Sütyen takılır mı, kullanılır mı, üflenir mi? <gülüyor> Sütyen giyilir mi, takılır mı? Sütyenini giydin. Kopçasını taktın. Tamam. O üstündeki aparatı kurdun. Tamam, tamam mı? 10 düğmesini açtın. Yanıyor. Ne yanıyor? Işık. İşte ben yine şu anda koptum. Ya kopma kopça kopma. Hayır üstünde şey var ya sütiyenin kopçasında küçük bir aparat var onun 10 on düğmesini açıyorsun. Tamam. Telefonunda da sütyen aplikasyonun inmiş. Doğru mu? Doğru. doğru. Onu da açıyorsun. <gülüyor> Mecburen doğru evet. Sistem kuruldu. Şimdi ben de sohbete başlıyorsun. Ay Oktay'cım sen de bugün ne kadar hoşsun falan. Baktım sende bir heyecan başladı mı? Başladı. Pıt, pıt, pıt, pıt, pıt. Ben de zaten konuşur konuşmaz heyecan başladı. Çünkü stüdyem var. Yani değil mi? <gülüyor> Kırk, Kırk senedir şey yapmamışım. İlk defa o gün öyle gelmişim hiç senin hiç karşına. Hiç takmadın mı Oktay? <gülüyor> Vallahi hiç takmadım. Hayır. Hakikaten hiç takmadın mı? Ne yalan söyleyeyim. Hayır. Bu kadar yaşa geldin. Kırk yaşına geldin Vallahi neredeyse. Vallahi boş geçirilmiş bir hayat. <gülüyor> Estağfurullah canım da. Bir iki kere de takmadın mı? İki kere dedin değil mi? Vallahi Hadi ben merak ediyorum erkekler geçtim. ben... Yok hiç diye. ya. Yani o hissiyatı yaşamak için falan hiç takmadın mı? Yok. Allah Allah. Cık. Demek ki gariplik bende olabilir. <gülüyor> sen bu durumda yani sen çocuk normal... Çocuk yıllarında hayal meyve bir eskili... Yani katak... işte ergenlik dönemlerinde bile... Ama yok ya o olmadı. Olmadı mı? Yok. Allah Allah. Sanki öyle bir şey, Olsun be Oktay. Olmuş gibi olup. Şimdi sen bir heyecanlandın ben konuşunca. Evet. Ne oldu kalp ritim nasıl? Bu hızı. demin şey konusuna döneceğiz ayrıca. Ney? Sen ne zaman taktın falan diye soracağım ama ben önce şu anda konuya Konuyu anlamaya çalışıyorsun. çalışıyorum. Şimdi bu sütüye'nin ön taraftan kopçası kalbine yakın ya. Oradan o kalp şeyine ölçüyor. Tıp tıp tıp neye gönderiyor? Aplikasyona. Bluetooth'la aplikasyonu. aplikasyonu. Çizgi Apl çizgi olan şey. Aplikasyon ne yaptı? Baktı tık tık tık tık tık tık artıyor. Allah geliyor geliyor diyor. Ben sohbeti ilerletiyorum falanlar filanlar. Ben böyle falanlı filanlı konuşmaya başladıkça sen ne oldun? Ne oldun? Benim... Bir düştü. Sevi oldu. Seviye düştü. Kalp atımızı değil mi? Sıkıldım. Ben sana başladım fıkraları anlatmaya. Allah bir espriler şaka. Sen ne yaptın? Tak tak tak tak tak tak. Ne oldu? Yükseldi. Yükselince ne yaptı? Manyeli nereye gönderdi? Telefona. Telefon ne dedi? Hop dedi Yeterli seviye geldi. La. diye oradan bluetooth'tan. Ön taraftan dedi. Open. Yani. <gülüyor> Yine. Security gibi bir kavram bu da. Open. Veya. <gülüyor> Don'e'ye bastı. Don'e dedi. <gülüyor> Aplikasyon Don e veya repliğe bastı. Evet. Aplikasyon done dedi. Done deyince ne oldu? Lap <gülüyor> diye attı kendini. Attı gitti. E, ne oldu? Açıldı işte. E, ne oldu şimdi burada benim hiçbir sütyen takan adam olarak ya da stüdyon takan kadın olarak hiçbir şeyim yok benim. Neyin yok ya gayet... Her yok. şey... Olur mu senin etkinin sana bağlı. Olay tamamen ben, ben de bitiyor. Ne saçma sapan bir şey bu. Niye canım benden etkilenmedin Belki mi? benim aklımda başka bir şey var. Seni dinliyormuş gibi görünüyorum ama başka başka şeyler düşünüyorum O zaman düşünüyorum bastıracaksın duygularını. Ben konuşurken heyecanlanmayacaksın. Ben sevmedim bunu. Neyi sevmedin? ama giymezsen aplika giyme. <gülüyor> aplikasyonu. Aman sevmezsen giyme. ben giy yine giyerim. giyerim takarım. O aile. Sil aynı. o aplikasyonu da sil abi. Ben ona 1 lira 29 kuruş verdim o Hadi aplikasyonu. Hadi onu da isterim abi faiziyle. Hemen siliyorum abi. Sil abi. Bütün Allah hepsi Allah. Senin hepsi kaldırdım. Sen heveslendim senin sütünü açmaya sanki. Allah Allah. Sevildin icler. Yayında gerginlik. Aman var. <gülüyor> böyle gerginlikleri mahal verme. Gördüğünüz gibi bu bu tür şeyler ne yapıyor? İnsan da gerginlik yaratıyor. Ah. Çok teşekkür ederiz. Neymiş birimi? Ercan Bey teşekkür ederim. Ercan Bey mi? Scoville Heat Unit. Yes. SHU diye unit. geçiyormuş. Ne diye geçiyormuş? SHU işte. SHU. Şu, Şu. Şu değil mi? tekrar göndermiş. Ya Kasparov bir, diyordun bir, iki saattir hala Kasparov diyordun. Ne bileyim o da herhalde o da Rusçası mıdır nedir? Öyle bir şey var. O da herhalde abi. Rusçasıdır sevgili dinleyiciler. Astronotudur, kozmonotudur. Dün bir polimik yaşandı. Senin ee, polimik diyen dillerini yirler Oktay. Söyle polimik anlat Ama Twitter'dan yaşandı. Ha, kimle kim arasında? Ee, şimdi şöyle. E, Meral Büyük Saraç var biliyorsun. 18 yaşına girdi. Onu bilemeyeceğim. Ee, doğum gününü kutlamıştın. Ondan İyi yaşları sonra, olsun. Güzel yaşları olsun. 200 çiçek gönderildi bana diyerek e, Cem Yılmaz'a teşekkür etmiş. Hı hı. Ondan sonra... Cem Yılmaz'la ee, ne alakası var ben mi gönderdim demiş? 200 Çiçek göndermiş. Ondan sonra Cem Yılmazla aklımda 200 Çiçek'le doğum günü kutluluğu biri gerçek değildir demiş. Ondan sonra o ne demiş? Ee, Cem Pardon Yılmaz'da, üstünde babam mı gönderdi bu 200 tane? Cem Yılmaz'dan geldi diye. Başka bir Cem Yılmaz olabilir belki. Bu kişileri tanımıyorum ama ne yapmak istendiğini anlıyorum demiş. Ne anladığını ben hiç anlamadım. Ondan sonra ee, ne demiş? Hanımefendi ne demiş? Meral Hanım. Hmm, hayaletlerden gelen çiçekler Doğum günümü kutlamış <gülüyor> Cem terbiyesizlik yapıyor Falan demiş Niye terbiyesizlik yapsın gönderdim dese Ben 200 tane çiçeği bir yerde konacak olsam Konarım Bayağı yani çirkinmiş ya. Bayağı çirkinmiş Demek ki polemiğin güzeli, güzeli olmuyor Genelde çirkin bir şey yazılı şeylerde lütfen polemik yaratmayınız. yaratmayınız. Veya Oktay Bey'in deyimiyle polemik. polemik. Evet. Bir polemiğin daha burada sonuna geldik. O zaman bu saatin de sonuna gelmiş. Olalım. Peki çok şey öğrendim ben bu saatte. Aa tabii ki. Pek çok şey Yeni öğrendim. Yeni saatte onu... ben size Taylor Swift'le başlatacağım Oktay Bey. Aman diyorum. Kimseciklere sakın... söz vermeyin. Kim şirciliklere... Aman yani, dikkat diyoruz. Aman sizler. diyoruz. Vay diyoruz. Vay kere vay vay diyoruz. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern Çok teşekkür ederiz Oktay. Çok Ay. güzel yaptın. Ay. Çok güzel yaptın. 9.14 oldu saatimiz. Yeni saati başından bir kez daha günaydın. Yeni saatinde ilk çeyreğini yedik. Oktay Aa, Bey afiyet olsun. Son salısının ee, son, saatinin iki ilk son saatinin içeri. Son saatinin içeriği. Ne kadar yorucu. Tanımlamak ya. bazen zor oluyor. Zor oluyor, zor oluyordu. ödürden bir haber vereceğim ben. Ha hazır mısın? Evet buyurun. Iğdır'dan haberler zaten hep bizim en merak ettiğimiz haberler. Aynen okuyorum Fahir. Noktasına virgülüne dokun ama. Sevgili dinciler aynen okuyorum. Evet. Iğdır'da köylülerin koyun, kuzu ve ineklerini çalarak satan, kendilerine kuzuların sessizliği adını veren 12 kişilik çete operasyonla yakalandı. <gülüyor> <gülüyor> ay çeteye kurban olayım ya. Neymiş ya? Kuzuların sessizliği çete. Arkadaşlar çeteyi yeniden topluyoruz. Çetemizin adı Kuzuların Sessizliği. Operasyonun adı var mı? <gülüyor> Kuzuların oluyor. Sessizliği operasyon adına benziyor. Çete ismine benzemiyor ya. Ödır merkezde köylerinde sık sık gerçekleşen büyük ve küçük baş hayvan hırsızlıkları nedeniyle iki ay önce hayvan hırsızlarını yakalamak için bir takip başlatılmıştı. Biliyorsun evet, biz, de biz de buradan e, dosyasını, dosyasını hazırlamıştık ama yayına taşımamıştık. Ee, operasyon devam ediyor şey yapmayalım operasyonu diye. Ee, kendilerine bu çete 1991 yılında yayınlanan ve psikopat doktor Hannibal Lecter karakterine can veren Anthony Hopkins. Devam ediyor böyle devam ediyor. Valla <gülüyor> uydurmuyorum bunları. Anthony Hopkins ve Judy Foster'ın oynadığı Kuzuların Sessizliği filmin ismini veren çeteye dün akşam operasyon yapıldı. Dın dın dın dın. <gülüyor> Ay çok güzel ya yakalanmışlar yakalanmaları tabii sürün sürün güzel sürünsünler haber. ne diyeyim ee, kuzu şey, hırsızları şehir çıkışındaki... ne istiyorlar o mini minnacık kuzulardan vallahi mini minnacık hakikaten e, ne istiyorlar bir yere toplamışlar yani kaç tane çaldılar kaç tane şey yaptılar bilmiyorum ama iki aydır Kaç? 12 kişi kaç? 2 aydır rahat bir, bir uyku uyuyamıyorduk vallahi. Vallahi e, ben, şehir Ben de çıkışın... kuzularımı bırakamıyordum dışarı yani. Bahçeyi otlatmaya falan çıkarıyorum normalde. Çıkaramadım yani. Kamyon yakalanmış şehir çıkışında. Bir tane kamyon yakalanmış. 60 koyun. Çeşitli miktarlarda kuzu. <gülüyor> ve 4 inek. <gülüyor> ne yazmışlar onlar? <gülüyor> Biliyorsun mühimmat falan ele geçirildiğince yazıyor emniyet. Ya koyunları doğru doğru dizin. Kıpırdamayın. Kıpırdamayın bir. Ödür Emniyet yazmışlar yukarıdan bakacak. Iğdır Emniyet. Karoserine. <gülüyor> atlamış bir tanesi hatta. O da şeye çarpmış. <gülüyor> Neyse hepimiz bir e, derin nefes aldık. Vallahi. Çünkü ne yaptıkları da belli değil. Bu operasyonun adı da huzur operasyonu muydu? Bilmiyorum bu kuzuların sessizliği dediklerine göre bizi asla çökertemeyeceksiniz diye bir mesaj mı var burada bilmiyorum ki. Anlamadım ki ya. Kuzuların sessizliği filminin sonunda ne oluyordu? Hannibal Lecter... Kaçıyordu benim hatırladığım. Ben hiç hatırlamıyorum. <gülüyor> benim bildiğim kaçıyordu. Abi bir de orada kaç tane çekildi bir de yakın zamanda çekildi. Ne, yani ne? gitti başka bir doktor geldi. Ona da bu musallat oldu. Hmm. Bir şeyler oldu. Çok musallat olur adını Cody çok fazla Foster zikretmemek lazım. Emekli mi oldu o niye bir de görünmedi. Cüde bundan sonra. Mı? Ha film. ...şeyle anlaşmamı imzalayamadılar. Bir dinleyicilerimize soralım onu ya. neye Hatırlamıyorum ben kuzuların, kuzuların sessizliğinde... Ve... ne olmuştu? Rah bir rahatsız oldum. Evet, ne olmuştu? Onda da biz de bir rahatsız olduk. Eğer siz de biliyorsanız bu filmi bize biraz... ...çünkü bu operasyonun e, tam net bir şekilde ortaya çıkması için... ...konuyu bizim net biliyor olmamız lazım. Bilmeyince de böyle saçma sapan konuşuyoruz durumuna düşüyoruz. Bak mesela acı konusu bağlandı. Acı konusu bağlandı. Zeynep Hanım da söylemiş eee Skovin unit herkes demiş. de biliyor mu Acı ha. Ama benim bu Kasparov falan dediğim şey var ya Kaspaisin. Oh. Kaspaisin. Acı maddesinin adı mı? evet. Hatta bir yere kanser tedavisi içinde kullanması düşünüyor dedi Zeynep hmm. Hanım. Sonra vazgeçildi mi? Ne yaptık? acı konusunu acı konusunu çevirmiş olduk e, ama kuzuların sessizliği konusu biraz e, Efendim? Efendim biraz da başınızı şişirmeyin bakayım günaydın. Evet ben buradan alamıyorum. Demek ki ne yapılması gerekiyor? içeriden, oradan, bir, içeriden bir şekilde çağırttın. bize yardımcı olunması gerekiyor. Ben buradan ne yapamıyorum? Alamink. Dur ben bakayım. Anthony Hopkins'in bugüne kadar çekilmiş kaç tane film var? Bir oradan bilmiyorum doğru. IMDB'den Anthony Hopkins'e girdi. Dün Ege Kayacan'a girdik IMDB'den. Bugün evet. de bir değişiklik yapalım. Anthony Hopkins'e. Keşke Anthony Hopkins'la program yapsaydık. O da eski radyocuymuş. Ya onunla da ilgili zaten çeşitli şeyler çıktı Fahir. Ne rivayetler mi? Evet. Mü menfi mi müsbet mi? Bak kim demiş onu da söyleyeyim ben sen. Müsbet e şeyler mi? Müsbetse söyle menfi ise söyleme. Allah menfi galiba. Yani ama müsbet mi acaba? Yani şöyle demiş Duygu Hanım. Ege Bey'e bir şey yaptınız siz demiş. Evet bir şey yaptık biz. Bu kadar çok onsuz iyinin başka açıklaması olamaz. Küstürdünüz mü yoksa demiş. Küstürdünüz Yok eski radyocu olduğu için o istediği gibi bağımsız takılıyor. Biz hala hali hazırda devam ediyor bizim. Bizim devam ediyor. Onunki EGB efendim. eski radyocu kafasına göre gelebiliyor, gidebiliyor. Bizim hakkımızda da şeyler çıkardı adam ya. Vallahi değişik hakikaten değişik ya. Geliyor. Anthony Hopkins'ten sistemi bahsediyorsun An... EGK'ya candan mı? <gülüyor> EGK'ya bahsediyorum. Anthony Hopkins pek çok filmi olan e, sanatçı değil Geçer Fahir. E, bakıyorum en son Hannibal'ı ne zaman çekmiş? 2000 daha doğrusu en son. İşte o en son Hannibal'ı çekmeyecekti be Oktay. 2001. Hannibal Lecter. 2001 ee, 2001'deki bu galiba Judy Foster'ın oynadığı mı? Ha Julianne Moore tamam tamam Julianne Julian Moore, Moore oynadı Julian tamam. Moore. Adını sen getir adıyla çok yaşasın Julianne Moore O da hoş kadındır yani yalnız, yalnız Julianne Moore da hoş kadındır Bak şimdi burada bir kez daha yeri gelmişken söyleyeyim Julianne Moore da hoş kadındır Hoş kadın olduğunu herhalde anlaşılmıştır O arada bir Meets o Black de oynamış Biliyorsun 8 sene falan sürüyor film Çekimleri değil izlemesi o arada onunla vakit geçirmişler biraz. Onun öncesinde... Öncesiyle sonrasıyla boşver bir oktayım. Geçmiş gün şimdi kurcalamayalım geçmiş günleri. 91. <gülüyor> Hayır filmin nasıl bittiğini hatırlayamadık. Vallahi Benim hatırladığım şey en son Hannibal Lecter elinde bir tane şey içiyordu böyle kokteyliyle... Sıcak çikolata mı? Yok yok hava sıcaktı. Sıcak çikolata mi Belki çay içiyor olabilir yani bilmiyorum. Çünkü şöyle bir lafı var Anthony Hopkins'in çay harareti alır diye... <gülüyor> Böyle bir şey var. Bir semaver çay söylüyor deniz kenarında. Tost diyor. Böyle de peynirli tost diyor. İçine de maydanoz koydurmuş. Dişinde bir maydanoz parçasıyla öyle bir sırıta sırıta bir telefonla görüşmesi var. Bir şey soracağım. Anthony Hopkins sör müydü? Bakayım. Burada sör listesi var. Sir Sir John Conroy, Sir Elton John, Soyaladana Sir Soyadına göre bak. Soyadına göre sıralanmış olabilir. fahir. Şey, en başa bakmam lazım. Hopkins, Hopkins, Hopkins. Sir Anthony Hop Evet, sörmüştü. Sörmü? Sörmüştü. Meğer Anthony Hopkins sörmüştü. Sörmüştü. Bir gizemi daha çözdük sevgili dinleyiciler. Fark Aman etmişsinizdir. Ama aklımızda bir şey kalmasın ya. Bu adam sörmüydü, değil miydi? Sörmüş meğerse Antonio Hopkins'e uzun ömürlüler biliyoruz. Allah uzun ömür versin hakikaten O da ilerlemiş yaşına rağmen dipçik gibi Çantın sanatçımızdır 76 Maşallah maşallah Hiç göstermiyor taş çatlasa 71-72 Bazen bana ittifat olsun diye şey falan söylüyorlar En fazla 36-37 gösteriyorsunuz diyorlar Bozuluyorum Yüksekte mi? Evet canım yani. Vay be bir iltifat... de valla memnun etmek mutlu etmek çok zor ya. Ya iltifat olacaksa böyle hani böyle mesela 30-31 falan diyor olsalar o zaman eyvallah diyeceğim de. Şimdi kaç yaşında adama 3-5 yaş indirdiniz diye ben de şey olmuyorum. Yani o, o beni tatmin etmiyor. Eğer böyle iltifat edecekseniz bana bir, bir 10 yaş koyun diye. Bir diyorum. yandan da onu söyleyen adamın yaşı da önemli Fahir. Ha. Yani onu mesela genç biri söylüyorsa tamam bozulda. Onu mesela senden büyük biri söylüyorsa o çok büyük bir şey o. Çok değerli bir şey. Değerli bir şey, kıymetli bir şey, lezzetli bir şey <gülüyor> lezzetli diyorsun o. Lezzetli bir şey yani. Oo çok teşekkür ediyorum. 45-50 ya. yaşlarında bir adamı söylediğini düşünüyorum ben sana. Ay 45-50 derken hadi geldi reklam zamanı Okta. Biz bir filmi izleyelim sevgili Biz bir izleyelim, izleyelim de ona bakalım Çünkü size spoiler falan vermeyiz diyorum. yani. Tamam. Onu bilemedik biz sonlarla gelelim. Bilemedim, bilemedim, bilemedim. Gururum Oo. engel oldu. Yağmış, yağmış. Ne yağmış ya? Oo. Tabii e söyle yani. bari tereklama. Eleme yönetör hapisten kaçıyor sola. Mafuslarda sürünürken... dedektif arayıp soruyor. Filmin sonunda kuzular sustu mu? Ne demek kuzular sustu mu? Issız aşın Is kaldı mı? Ne demek o Yusuf ya? Yusuf Bey demiş ki 3 film var. Foster ilkinde oynuyor, ikincide de karakteri başka, soynuyor, oynuyor, Üçüncide karakteri de yok. demiş. <Gülüyor> Karaktersiz de mi getirmiş Julian Moura. Ondan sonra bakayım. E Julian Moura vardı, ne oldu Julian Moura? Çünkü hoş kadındı biliyorsun Julian Moura. <gülüyor> Eskişehir'den bir e, kar fotoğrafı geldi. E, kuzuların sessizliği, twightların arasına. Eskişehir'deki kar kalınlığını veriyor İbrahim Bey. Kaç? Kaç olabilir Fahir? 3-3,5 üç, üç santim olabilir. Bravo. Fotoğrafı da hemen gönderin. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz valla. Eskişehir Eskişehirlerde de kolay gelsin. Tampon tamponla trafikte. Bakalım Eskişehir odun pazarı biliyorsunuz. Yoğun trafiğin yaşandığı ve köprüde... <gülüyor> Daha neler neler evet. Çok güzel anlattın trafik durumu. Evet teşekkür ediyorum. Haydi bakalım reklamlar Aynı hayırlısı bakalım diyoruz, İnan. Çok diyoruz. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Can cici can cici can cici can cici can cici can cici can cici can. 9.37 oldu saatimiz sevgili dinleyiciler. İkinci çeyrek bitti. Üçüncü çeyrekten de bayağı yol aldık. 9.37 ee, oldu. Üçüncü çeyreğin hemen başından mı oluyor? Evet öyle Ay, oluyor. Ay çok zor. Bizim bu programın da çeyreklerini hesaplamak çok zor ya. Yani. Yeni bir birimleme şeyine geçmemiz lazım. Şimdi Oktay'cığım. Bir Adana'ya selam söyleyelim Fahir. Ee, Adana'ya selamlar. Ömer Adana'dan Fırat. Ömer Fırat'a sevgiler saygılar. Adana'ya sevgilerini göndermiş. Bir de çalıştığı şeyin e, bilgisayarın ekranının fotoğrafını çekmiş. E, ne var fotoğraf? kadar çok yoğun çalışıyor. Ömer Bey çok yoğun çalışıyor. Bir çizim. Kendisi galiba mimar asma tavan içinde duvarda boşluk olacak. Aman ona dikkat edin diyoruz. Yükseklik ne kadar olabilir Fahir? Valla yükseklik asma tavanın yüksekliği sevgili Ömer 3 3.5 metre olabilir. Aslında çok yakın. 375 santim diye göstermiş burada. Ona bir kere daha bir uyarı olsun. 3.3 35 metre kafidir. Fazlasında bir gözümüz yok. Evet, şöyle Teşekkür bir bakıyoruz. Buyurun. Ee, sakallı şarkıcı. Görünümüyle tartışmalara neden olan sakallı şarkıcı. Sakallı şarkıcı, şarkıcı. abi mi? Ee... Atila Atasoy değil ama benzer benzer. Ya bir şey diyeceğim Atilla Hattı suyu benim çok sevdiğim belli olmuyor mu yayından? Oluyor abi nasıl olmayacak ya? Yani böyle bir, sanki böyle bir Atilla derken ağzından 2 3 Atilla daha çıkıyor. Atilla Atilla Atilla, Lillah. Değil ya. mi? Öyle bir yani onu verip onu heyecandan mı veremiyorum acaba diye düşünüyorum. Yok canım Çünkü çok da güzel şey veriyorsun de, Oktay. Sevmiyor musunuz Atilla? Dedim olur mu ya? Atilla At Ata Sevmemek mümkün mü dedim? Ben. Mümkün değil. Mümkün değil. Mümkün değil. Ee, ben Attila. tekrar şarkıcı, şar, e, sakallı çok şarkıcı deyince sakal. e, aklınıza gelen yurt dışından sakallı şarkıcımız dışından kimdir? sakallı şarkıcımız sakal bırakmış Eurovision olan. Eurovision desem sana Eurovision. Eurovision desem Johnny Logan sakal Avusturya desem, Eurovision. Eurovision Eurovision desem Eurovision. Avusturya. Falco. Değil. Eurovision Aa ya, hakikaten canım da çok Falco çekmişti. Bir Falco çakalım. Falco çakalım. Onu da ee, bir kez daha neyle analım? Toprağı bol olsun diye. bol olsun diye. Çünkü biliyorsun öyle anmak gerekiyor. Evet. Konchita, Konchita Wurst, parantezi 5 televizyonda sakallı ha, şarkıcı tamam. birinci olmuştu. E eşcinsellere karşı katı yasalarıyla bilinen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i anlamak için onunla bir hafta geçirmek istediğini söyledi. E Putin saygı görmek istiyor, bu arzu onu azınlıklarla birleştiriyor dedi ve onunla bir hafta geçirmeyi talep ediyorum dedi. Bakalım vereceği cevabı göreceğiz Putin'in hep beraber. Bir hafta bir süre, yalnızca bir hafta. E sonuçta bir yıl 52 hafta bir haftasını da Conchitaverse'de bir ayırı versinler yani değil mi? o Belki fikirler değişir, belki anlayış hmm. değişir, belki bir şeyler değişir. Orada şey oldu Rusya'da biliyorsun Konçtayı e, e, kendisine örnek alarak bir takım şeyleri daha doğrusu ona benzeyerek böyle bir e, protesto gösterileri yaptılar birbiri. <gülüyor> Hepsini tutukladılar. <gülüyor> öyle bir O yüzden Rusya'ya yönelik böyle bir teklifi ondan geldi Konçita'nın bildiğim kadarıyla. Vallahi Konçita'da kadar da hakikaten sağlam e, yürek var. E, sırf ona e, ne derler görünürde benzemek için çalışanları bile tutuklayan e, Rusya. Rusya hükümeti diyelim. Putin diyelim bakalım ne yapacak ne edecek. Ne göreceğiz. zaman bi, Eurovizyon'u kazanmıştı ya? Ya geçen sene ya da ondan önceki sene Oktay. Yok bizim... Onun önce 2014, 2012 olabilir. 2012 olamaz. Yani genelde Eurovision'un kazananları böyle bir sene, iki sene içinde böyle bir şey geçiyor. Yok yok, 2013 Zaten diye ben tahmin öyle ediyorum. öyle bir başarısı var yani. yani 2013 Hala. ya da 2014, bence 2013. 12 olabilir çünkü. Iki, 13, 13 oktay. Yaz Oktay, bir yaz, oraya yaz, yaz oraya yaz. bilgisayar ne yaz. yaz. Conchita. Conchita. Conchita. Conchita diye yazılır. John Chihita diye yazılır, Conchita diye okunur. Vurs diye çıktı zaten. Vurs diye çıkar, evet. Ne zaman almış televizyonu? Oktay Bey. Conchita Vurs diye Yarın çıktı. Yarın Diye bıraktı. Lüp diye bırakır kendini. 26 yaşında. 25 bitti, 26'dan gün alıyor, doğru. Onu, onu merak etmiyoruz, değil mi? Yok, onu merak etmiyoruz. 6 Kasım doğumlu. Güzel. Onu Tipik bir ne burcu. Akrep burcu. Yo, akrep burcu da olmuyor, ne burcu oluyor ya? 6 Kasım mı? Akrep burcu oluyor, evet, akrep burcu oluyor. Bu yanlış ya. 2014 Eurovizyon şarkı yarışmasında birinci... Yok bu zaten yanlış. Niye yanlış ya? Oktay sen de hiç portatik bilgisayarına güvenmiyor musun? Orada bir sürü şey söyledik biz o bilgisayardan. 2014 olamaz ya. Niye olamazsın Oktay? Oktay Demirci kitlendi. 2014'ü Onun... İngilizce kaynaklarda da bir de Almanca kaynaklarda. Bir de Almanca kaynaklara bak. Çünkü Avusturya biliyorsun Almancası ile meşhurdur. Avusturya Almancası diye bir şey var. Doğru. Falco'yu ayarladın mı Fahir? Falco'yu ayarlıyorum ya. Ne <gülüyor> istersen Falco'dan? <gülüyor> Falco bir konuşur musun? Bak Falco'dan sana ne istersen Oktay. Falco. Ee... Cine mi istersin? Cine'yi çok güzel okur. Falco'dan ne var? Cine var. Rakme Amadeus var. Ne istersen? Rakme Amadeus çalalım ya. O zaman. 2014. 2014 biterken. Nasıl ya olur mu ya? Daha eski değil mi bu? Evet. Rakme evet. Amadeus'u çok güzel hazırladık. Bir kere onu bir kez daha şey yapalım. Ondan söyleyicime bu saati de böyle reklamla falanla filanla geçiştireceğiz. Yine yine kızacaklar bize. O yüzden bir Falko, bir reklam. Tamam. Aa, çok tatlı oldu. Vallahi çok tatlı oldu. Çok tatlı oldu. Al. Hadi bakalım. Ay vallahi Falko sabah sabah Falko severler. Bak şu konuşmaya bak. Hazır. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar Evet Doktor Bey son çeyreği de bitirmek üzereyiz Ne diyorsunuz? Yani ee, Çok ben hızlı geçti Evet çeyrek çeyrek modern hızlı sabahlar geçti. Falco derken efendim bir şey derken Anthony Hopkins derken, şey derken, derken falan Anthony derken Hopkins. Bir programı pek daha, daha sonuna geldik Pek valla. çok isim sayıldı Cem Yılmaz dahil Pek çok isim sayıldı Vallahi hakikaten ne diyelim ismi geçenlere, geçmeyenlere teşekkürler. Eğer bir kusur ettikse affola çünkü biliyorsunuz 2014 senesinin son salısını evet. e beraber uğurluyoruz bugün. Yarın da Z raporunu alacağız. Evet, yarın yılın Z raporunu almak yarın üzere. Yarın gündüz mü alınır Z raporu? Aslında normalde geçe alınır ama gündüzden her program Z raporunu alacak. Yani radyo programı yok ben bireysel olarak çalıştım. Bireysel olarak Z raporunuzu bence gündüzler alın akşama kalmasın. bekletmeyelim akşam Bekle. çünkü evet, yoğunluk iş olur, olur, olur, ondan olur, yemekler olur, bir şeyler olur falan. falan. Falanlara filanlara gider yani. Hmm, hmm. Tamam o zaman e, program yarın programda Z raporlarımızı alın. Evet yarın programda Z raporlarını almak üzere bugünlük artık veda etmenin zamanı e, geldi de hatta e, geçiyor bile. Ee, sevgili Oktay, ee, o zaman e, ben e, sana sevgilerimi ileterek bugünü kapatıyorum. Siyerleyeceğimiz başka bir şey varsa söyleyelim son kez, yoksa kapatıyorum. Şahane bir salı olsun. Çok güzel bir salı gününüz olsun. Güzel böyle ımıl ımıl, lodoslu modoslu. 2014'ün en güzel iki günü olsun. <gülüyor> Valla hakikaten, şeylerinizi de bitirin. En güzel ama, <gülüyor> en, en güzel. güzel. Birbirleriyle yarışsın böyle güzellikte. İyi kötü, 52-53 tane salı geçirdik ee, bu sene. Doğru. Ee, Şöyle bir bakıyorum. Bir Doğru. Hesapta. Çok mantıklı abi. Ee, Bunların en güzeli bu salı olsun. Temennisiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hay hay. Hay hay efendim diyoruz. Paola kolları ediyoruz size. şöyle iki adım geri atıyoruz evet. sevgili İki adım geri durmak her zaman iyidir. Mükemmel bir gün olacak.